Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Soru soruldu, cin çarpmasından kurtulmak için ne yapmalıyım? Rabbimiz Kur'an'da ben insanları ve cinleri ancak bana kulluk etsinler diye yarattım buyurmaktadır. Dolayısıyla biz cinlerle birlikte aynı dünyayı paylaşmaktayız. Onların yaratılış şekli, mayası farklı. Bizim yaratılış mayamız farklıdır. Biz topraktan yaratıldık. Mayamız toprak. Onlar ise ateşten yaratıldı. Yani şeytan da bir cindir, cin tayfesindendir. Cinlerin azgınlarına şeytan denir. Onların da iman edenleri, münafıkları, kafirleri ve kötülük yapabilenleri vardır. Günümüzde insanlar Birçok e, olaylarda birçok kez duyuyoruz ki e, cinlerden etkilendiklerini, e, cinlerin zararına uğradıklarını anlatıyorlar. Bunun için e, türlü türlü insanlara başvuruyorlar. Onların musallatından e, kurtulmak için e, çeşitli yollara başvuruyorlar. E, ancak bu hususta evvela şunu ifade edeyim ki, Müslüman'ın günlük hayatı içerisinde yapması gereken birçok dua nakledilmiştir. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'dan gelen e, dualar vardır. Peygamberimiz sabah evinden çıkıp tekrar yatağına dönünceye kadar yapmış olduğu bütün dualar yapılmış olsa hiçbir kimsenin zarar, zarar verebilmesi, cin tayfesinin de zarar verebilmesi mümkün değildir. Oysa günümüzde insanlar e, Kur'an'dan ve İslam'dan uzak bir hayat yaşadıkları için manevi donanımları, manevi zırhları alamamaktadır. Dolayısıyla kötü niyetli, kötü cinlerin tasallutuna uğramakta ve zarar görmektedir. Normalde bir insan evinden çıktığı zaman Ayet-el-Kürsi, Felak ve Nas surelerini okuduğunda ve şu dua ettiğinde evzu bi kelimatillahit tammetin bu duayı okuduğunda Allah'ın izniyle gerçekten samimi olarak buna iman ederse cin tayfesi ona zarar veremez. Ancak tabii buna iman ederek ve gerçekten samimi bir şekilde inanmak gerekmektedir. Günlük hayatımızda devamlı Kur'an'la meşgul olabilseydik yani Kur'an hiç aklımızdan çıkmasa, hep hatırımızda kalsa ve bu Ayet-el Kursi, Felak ve Nas surelerini devamlı okuyabilsek cin tayfesinin yanımıza yaklaşması ve kötü niyetli cinlerin bize zarar verebilmesi mümkün olmazdı. Demek ki toplumumuz İslam'dan uzaklaştıkça bu tür sıkıntılar artmaktadır. Bu tür sıkıntılardan kurtulmanın tek çaresi de Allah Resulü'nün, gösterdiği yoldan gitmek onun günlük hayatta yapmış olduğu duaları ve zikirleri yapmaktır. Çokça Kur'an'la meşgul olmaktır. Bu hususta da İmam-ı esgar isimli eseri alınıp bütün gün içerisindeki peygamberimizin yapmış olduğu dualar öğrenme, öğrenilmeli ve ezberlenip okunmalıdır. Allah'ın izniyle samimiyetle okunduğunda onların bu cin çarpması denen sıkıntılarından Allah'ın izniyle korunulmuş olunur. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.